منه الواجب الى خطابنا الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما العلم على ذلك تقدير فلان ماخذ الفصل الداخله حقيقه ve huvel mevkusu anhu ila ahirihî ama ittihadül ilim ilmin tek olmasına gelince ala zâlike takdir bu takdire göre ilmin tek olmasına gelindi. bu takdir dediği bir ilimdeki mesailin bütün mahmulleri ızafeti mahsuseye ...raci olması... ...takdirine göre... ...ilmin ittihadı tek olması... ...ne demek? Yani ala zâlike takdir derken... ...ne demek istiyoruz? İlimdeki bütün mesailin... ...mahmullerinin hepsi... ...nereye raci oluyordu? İzafeti mahsuseye... ...raci oluyor. İşte bütün mahmulatın... ...izafeti mahsuseye... ...raci olması takdirine göre ilmin ittihadı, tek olması ne demek? Tek olması, yani fesabittir. Bu sabit. Eğer bir ilimde, bütün mesailin mahmulleri, tek şeye raci olursa, yani idatı ki mahsuseye olursa, o zaman, bu ilim, tek ilimdir deriz. Bu sabittir. Neden? Şimdi onun gerekçesini bize anlatacak. Geçenki dersimizde hatırlarsanız, edille, nisbet ve ahkam demiştir. Edille ile ahkam arasında ne vardı? Nisbet. O nisbetin adı izafeti maksuse idi. <gülüyor> ve o nisbetin izafeti maksuse dediğimiz nisbetin iki tarafı var ayrıca demiştik. Nedir onlar? Ispat ve subut demiştik. Şimdi eğer iki mavzu arasında ki usul ilminin mavzu edinle ve diyor. Bu iki mavzu arasında bir misbet olursa yani izafeyi maksusa olur. Olursa ve bu izafeyi mahsuseye râci olan ispat ve subutta her biri o ispat ve subuttan biri ve diğeri biri o ilmin mavduğu olan edilleden meşet ederse Mesela Edille'den ne neş'et etmişti? Ispat. Subut nereden neş'et ediyordu? İlmin mevduğu olan Edille ve diyorduk. Ahkam tarafından da subut neş'et ediyordu. İşte o ispat ve subut. Hatta bunu biraz daha da genelleyelim. Edille'nin avarız-ı var. Ahkamın avarız zatiyesi var. avarız zatiyelerin bir Birinci kademesi var ki Edir'le de bir de ikinci kademesi var diyorduk. Yani meflusun anhu, olma, anha olmayan, onlar da hepsi neye rakidir? Üspata rakidir. Aynı şekilde ahkamın, yani usul ilminin mevdu olan ahkamdan, ahkamın avarız-ı birinci derecesi olan subut, ve ikinci derecesinde olan, yani sübutun ahkama, lukukunda teşhiri olan diğer bütün avarızlar ki onların hepsi sübuta dönüyor. Demin ispata döndüğü gibi. Bununla birlikte ispat ve sübut da nereye dönüyordu? İzafeti maksuseye dönüyordu. Yani izafeti maksuse dediğimiz bizim edilmin mevdu olan edille ve ahkamın arasındaki o nispete hem edillenin hem ahkamın bütün avarısı zâfiyeci ne oluyor? Raci oluyor. Edilleden neş'et eden ve ispatta buluşanların hepsi, ahkamdan neş'et eden ve subutta buluşanların subutta dahil olmak üzere hepsi izafeti mahsuseye raci oluyor. Ve bir son derste demiştik ki, böyle olması durumunda bir ilmin nevdu'u birden fazla şey olabilir. Eğer bu durum, tahti, bu durum tahakkuk etmeyecek olursa, bir ilmin nevduğu bir şeyden başka bir şey olamaz. Ancak tek şey olur. Nitekim onun gerekçesine de dersin ikinci bölümünde girecektir. Şimdi birinci bölümünde, geçen dersin sonunu özetledim çünkü başında anlatacak oldukları onunla ilgili. Bu şimdiki bölümde anlatacak oldukları bu verdiğimiz bilgiyle ilgili. Şimdi diyor ki ilmin ittihadı ala delke takdir. Bu takdire göre. Bu takdir ne? İlimdeki bütün mesailin mahmulatının izafeti mahsusaya raci olması takdirine göre ilmin ittihadı nedir? Fesabit. Niye? <gülüyor> <gülüyor> bu sabittir. Niye? Bu sabittir. Bu sabittir el fi fî hakikatil meşail. Faslın, mesâilin ve hakikatına dahil olan me'hâzî. Şimdi öyle bir tabir kullandı ki, bir, fasıl. iki fasıl me'hâzî. Ne demektir bu? Aslında söylemek istediği, avarız-ı dâtiye. Netice itibariyle çıkacak olan nedir burada? Yani ıspat ve subut onu çıkaracak. Ama öyle bir tabir kullandı ki bizi şerhül makasıftaki bir takım bilgilere sevk ediyor. Oraya gidin, orada ne demektir? Evvela bir onu anlayın. Ondan sonra ibaretin, için, ibarenin ilerisine ve kendisine yönelik konuşun demek Şerhul makaside bakıldığı zaman da tahta zahirin, orada ne görülüyor? Orada şu görülüyor. Yukarıda vermiş olduğum birinci şema odur. Burada gerçi tahta küçük olduğu için sadece usulü fıkıhla ilgini olan bölümü yazdım. Ama mantıkçılar usulü fıkıhla olan bölümde bahis yapmazlar. Ya onlar insanı ele alarak konuşuyorlar. Ne diyorlar? Mesela biz insanı tarif ederken ne diyoruz? Hayavanın natıkın. Hayavanın natıkın diyoruz. Oradaki hayavan tarihteki cinstir diyoruz. Natık da tarihteki fasıldır diyoruz. Mantıkçılar bu cinsin ve faslın mehhadi Yani insanı tarif ederken hayavan cins natık da fasıldır diyoruz yücel de bu tarif oluyor da o hayvanın me'hadi alındığı yer neresidir? Natık'ın me'hadi yani hastın alındığı yer neresidir? Bu noktaya gidiyorlar. O noktaya giderken de hareket ettikleri alan şu. Diyorlar ki insanın bir maddesi var bir de sureti var. İnsanın maddesi dediğiniz zaman da aklımıza gelen beden oluyor. Ama onların asıl kastettikleri insanın maddesinden nedir? İnsanı oluşturan moleküllerdir aslında. Hani doktora gittiğiniz zaman da sizde demir eksikliği var diyor. Ne demiri? Bizde demir mi var? Evet, var. Onun adı molekül. İnsanın bütün bedeni o moleküllerden oluşur. Mantıkçılar insanın bütün bedeninin maddesi der. İnsanın maddeci derken o bedeni oluşturan molekül cüzlerini kastediyorlar. Ve oran o o Beden ki onu oluşturan o cüzler neyin mehhazi oluyor? İnsanın tarihindeki cinsin mehhazi oluyor. Daha önce söyledim. İki dersimiz kaldı. Bu ve bir sonaki ders. İnşallah bu tahsillerden kurtulacağız. Artık gerçek usulü fıkha gireceğiz. Son iki dersimizdir bu. Bir de insanın neşi var? Bir de insanın neşi var? O moleküllerden bu şekillenme olurken, bu beden oluşurken bir de şekil oluşuyor onunla beraber. Onun adı da surettir. İşte o surette neyin me'hadi oluyor? İnsanın tarihindeki nafık dediğimiz faslın de olur. Şimdi bu tavsili verdikten sonra müdezden olan ilimlerde, mesela usulü fıkh, müdezden olan bir ilimdir. Bu ilmi biz tarif ederken cinsinin meghadi, faslının meghadi ne olmalıdır? O noktaya geliyorlar. O noktaya geldiklerinden burada feli enne meghadel fasli derken, işte şimdiki yapacağımız izahdan buraya gelinmiş olacak. Müdezven olan ilimlerin mavzuunu tıpkı insanın maddesi gibi sayıyorlar. Müdezven olan ilimlerin o mevduğun avarız-ı de suret olarak sayıyorlar. Dolayısıyla o mesela usul ilmi tahtadaki odur. Usul ilminin bir mevduğu var. O madde suretinde mantıkçıların insan için yapmış olduğu bedeni madde yapıyorlardı. Bedenin yüzlerinin <gülüyor> bir de usul ilminin avarız-ı var. O mevduğun avarız-ı onu da suret sayıyorlar. Ve diyorlar ki usul ilminin mevzu'u usul ilmini tarif ederken o tarifte kullanmış olduğunuz cinsdir. Mehhacidir, kendisidir dair Usul ilmini tarif ederken usul ilminin tarifinde vakı olan asıl da onun mehhacide nedir? Avar-ı gelir İşte şimdi usul ilmini tarif ediyoruz. <gülüyor> Diyoruz ki usul ilmilerin ilmun, bâhitun, anil edilleti vel ahkam bu cinstir. Hangi haysiyetle? Bu da fasıldır. Min haytun ispâti ve subûti. Bu da fasıldır. Ispât ve subûtun mekhezine var zâtiye. Edillet ve ahkamın mekhezine, yani ilmin mavduğu. İşte bunu yapıyorlar. Bunu yaptıkları zamanda da işte bu tabirler ortaya çıkmış oluyor. Yoksa bir cim kullandığımız tabirler değil mantıkçıların, hatta felsefecilerin kullandığı tabirlerdir. O tabiri kullandığı için bu tabir hangi manaya geliyor bunu anlatalım diye bu kadar şeyi anlatmış olduk. Dolayısıyla <subscribing> usul ilminin tarihindeki fasıl ıspat ve subuttur. Onun me'hadi ne dediğimiz nedir? Avar-ı zatiyedir. Hoş avaz ı zatiyye ile ıspat-ı daha iyi şey, farklı şeyler değil. Zaten şimdi de onu söylüyor. İşte o faftın me'hadi, o me'hadi eddakileti hakikatil mesaili, mesailin usul ilmindeki mesâilin hakikatına dâhil olan ki o nedir? Avarız-ı Biz usul ilminde hangi mesele varsa o usul ilminin o meselesinde mutlaka delil veya ahkamdan mevzu teşkil edecektir ve mahmulu. ne teşkil edecektir? Ispat veya subut teşkil edecektir. Dolayısıyla faslın yani ıspat ve subutun mesailin hakikatına dahil olan me'hadi yani avarız-ı yine ıspat ve subut. Ona dönüyor çünkü bütün avarız-ı Bunlar ve bu me'haz nedir? El me'hutu anhu. Kendi içinden vahit yapılandır. Kendi içinden yapılan demek bunu defaatle söyledik. Usul ilmindeki mesailde mahmul vakı olan demektir. O da neydi? Hep ispat ve subut gidi. İşte bu lama ittihadet. Ne zaman ki bu avarısı zatiyye ispat ve subut yani ittihad etti. Tek şey oldu. Oldu mu? Oldu. Bunu bir önceki derste şöyle bir. Nasıl oldu? Ne ile? Ne sebebiyle ittihad etti? Bil cins... Cins sebebiyle. Nasıl? Cins ile ispat ve subutun ittihadı tek şey olması ne demek? Biz hani geçen derste tahtaya çizdiğimiz edille, ahkan, ilmin mevzu'u. Bunun arasında ne var demiştik? Cinsler. Onun adı neydi? İzafeti mahsusa. O izafeti mahsusa cinstir. Onun iki tarafı var. Biri ispat, biri subut demiştik. İspat ve subut o cinse göre nedir? Nev'udur demişti. Değil mi? Dolayısıyla ıspat ve subut nev'udur olarak biri diğerinin mugayiridir. Ama ıspat ve subut o edinle ve ahkamın arasında olan idafeti mahsusaya râci olmaları ki onların cinçidir. O cins itibarıyla bunlar nedir? Muttahiktir. İşte bu ıspat ve subut cins itibarıyla muttehit olunca bu cinsin özelliği daha var. Yani ızafeti mahsusa sadece ispat ve subutun nev'izi olan ispat ve subutun kendisinde onları toplayarak ikisinin ittihadını yani ispat ve subutun ittihadını meydana getirmiyor. Aynı zamanda edille ve ahkam, yani ilmin mevduğu olan edille ve ahkam arasında da tenasib-ı tam'ı sağlıyor. Nasıl sağlamasın ki? Çünkü ispat edilleden neşret etmiştir. Ve diğer ikinci dereceden avarız zatiye de ispata râci olduğunu düşünecek olursak, bütün avarız ispat, ve onun ikinci derecede, yani Edirle'nin ikinci dereceden olan avar hızı zatiyenin de ispatı acil olduğunu, ispatın da nisbete, ifabetin mahsusaya acil olduğunu söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Şimdi bu ispat, subutta da aynı takdir yapınız. Bu ikisi o nisbette cem olunca, o nisbet onları tekleştirince, bu ispat ve subutun kaynağı ne ise, onlar arasında da bu sebeple tam bir tenasib meydana getiriyor. Yani Edilleden ispat, ahkamdan subut doğuyorsa ve bu ispat ve subut edille ahkam arasındaki İzafe-i Mahsusa'da ittihat ediyorsa doğanlar orada ittihat ediyorsa o zaman bu İzafe-i bu doğan dediğimiz ıspat ve subutu doğuran edille ve ahkam arasında da tam bir münasebet sağlıyor. İşte onun için diyor ki, ve tane, bu cins oldu, cins dediğine izafeti mahpusa, yani edille, e, ispat, ve subutu, itli, ispat ve subutun ittihadını sağlayan o izafeti mahpusa dediğimiz cins oldu olunca, ne olunca? Cami'an, beynel navdu'an. İki navdu. Usul ilminin iki navdu neydi? Edildi vahkan. O ikisi arasını da cenedici oldu. Niye? Mi kevnihi. Çünkü bu cins dediğimiz izatayı maktusa olduğu için. Ne olduğu için? E izat eden maktusa. İzatayı maktusadır bu cins. İzatayı maktusadır. İzat eden, vahid Huma, beynel edilleti ve ahkam edille ve ahkam arasında tek bir izabettir. İzabeyi maksusa dediğimiz şeydir. İşte böyle olunca yani hem avamızı zatiyenin ittihadı hem de edille ve ahkamın tenasibu sağlanınca ittihade o zaman ittihad etmiş oldu. Yani tenasibi tam oldu. İttihat dediği o. Nerede? İttihal ettiğin ne? Kullun minel cüc'eyni min kullin minel mes'eleteyni. Bu takdiri siz oraya yazınız. Artık bir önceki derste bu takdir vardı çünkü. Yani kullun minel cüc'eyni min kullin min mes'eleteyni. İki mes'eleden iki mes'elenin her birinden oluşan İki cüzden her biri arasında ihtilaf olur. Ne demektir bu? Usulden iki mesele alınır. Bu iki meselenin her birinde bir mevzu bir mahmul var. Yani bu meselede mevzu mahmul var. Şu meselede de mevzu mahmul var. Şu meseleden bu iki meseleden hani min kulli min el her iki mes'eleden oluşan iki cüzden her biri. İki cüz derken iki mes'ele önümüze koyduk. Bu iki mes'eleden birine baktık mevdu mahmul var, diğerine baktık mevdu mahmul var. Bu iki mes'eleden birinin mevduunu alın, diğerinin mevduunu alın. Kullun minel cüz'e'yi. Birinin mahmulunu alın, diğerinin mahmulunu alın, kullum minel ey. Bakınız iki meselenin birinin mevzu ile diğerinin mevzu arasında ne var? İttihat var. O iki meseleden birinin mahmulü ile diğerinin mahmulü arasında ne var? İttihat var. İşte bu ittihat gerçekleşmiş olur. Bu yukarıda söylediklerimiz olursa izafeti maksusaya rucu ve cins olan o izafeti maksusanın edille ve ahkamı da aralarında tenasibi tamı sağlayınca usul ilminin asgariden iki meselesini alın. İki mesele misaldir. Bütün meselelerini alınız. Hangisi olursa olsun bütün meselelerini alınız. Her meşeledeki mevduğlar arasında ne vardır? İptihat vardır. Asgariye indirdi onu iki tane zihne daha yakın gelsin diye. Minel füc Emel mahmul. İki meselenin askeriden gidiyoruz ya, iki meselenin mahmullerinin ittihadı nasıl oluyor? Nautu onun ittihadı, nautularının ittihadı nasıl oluyor? Onu da anlatıyor bize. Emel mahmulat. Estağfurullah. Emel mahmulu. Mahmule gelince. Yani iki meselenin. Her birinden bir birinden mahmulunu öbür meşheleni mahmulunu alıyoruz. Bu iki şey nedir diyoruz? İttihad etmiştir diyoruz. Bu mahmulunun ittihadı nasıl oluyor? İşte diyor ki: "Emmel mahmul tazahirun bu açıktır." Niye açıktır? Ya biz onu anlattık geride. Demedik mi ki edillenin avarsız birinci dereceden avarsız zatîyeti olan ispat, ahkamın birinci dereceden avarsız zatîyeti olan subut Bunların ikisi izafeti mahsuseye racidir demedik, dedik. O zaman o izafeti mahsusa dediğimiz cinste nev olan ispat ve sübutun ittihadı zaten ne oldu? Sağlanmıştı, bu zahir, bu açık. Peki, usul ilmindeki asgari olarak iki meseleyi ele alıp, birinin mevduunun, bir meselenin mevduunun, diğer meselenin mevzu ile ittihadı ki buna tenasibü tam diyoruz. Bu tenasubu tam nasıl oluyor? O da şöyle olur diyor. Fe'mel ma'bud. Mevzuu'u ittihadına gelince fesabitin o da sabittir. Niye? Feli en, enne yani. Hısabtı ben ekliyorum buraya. Feli enne'l murade bi ittihad. Çünkü ittihad ile kast edilen ne idi? Tenasubu tam. Tam uyumluluktu. Ve bin ihtilaf. İhtilaf ile kast edilen ne idi? Ademuhu, ademü tenasibit tam, tam uyumluluğun olmaması gibi. La mücerradu taatübihi, mevzuun sırf birden fazla olması ihtilafı gerektirmiyor. Ya eğer mevzular, mevzu birden fazla olabilir, birden fazla olduğu zaman mevzular arasında tenasibü tam yok ise orada ilmin mahdetinden bahsedilemez, tek ilimden bahsedilemez ve tek kim bir ikinci konuda gireceğiz. Wala şekke şüphe yok ki en-ıbâdetü'l-câmi'a beynehuma. Edille ve ahkâm huma zamir orayda. Edille ve ahkâm arasını cem ettiği olan izafet. İzafeyi mahfufa diyorduk ki ona hani edille ahkam arada bir mihfet var. Bunun adı neydi? İzafeti mahfufa. Bu izafeyi mahfufa edille ve ahkam arasını kemetti mi etti? Et. İşte bu ikisi arasını cem eden bu izafeyi mahsusa tujibu ve guma. Bu edinle mahkamın tam bir uyum içerisinde olmasını gerektirir. O tenasüb ki el-munafiye li-ihtilafi. İhtilafa yani mevzuların ihtilafını ortadan kaldıran tam bir tenasübü gerektirir. O zaman ve izet tahada. Bu iki mevzu ittihad ettiği zaman, yani edille ve ahkam arasında tenasibü tam bu sebeple gerçekleşince ittihadet el-mesailü, mesail ile ittihad etmiş oldu. Burada bir eksiklik var, var ama geride vermiş olduğu ve zahir demiş olduğu bilgi onu tamamlıyor. Meşailin ittihadı sadece iki mavzuun yani edille ve ahkamın ittihadı ile oluşmuyor. Aynı zamanda mahmullerin de ittihad etmesi Ya o çok zahir zaten. Bu itirazı yapmayın diyor İsmili, Çünkü bu çok zahir. Bu zaten ta başından beri söylediğimiz şeydir. Bizi zorlayan aslında bu konuda mahmullerin ittihadı değil. Bizi zorlayan mevzuların ittihadıdır. Dolayısıyla mevzularda da bu şekilde ittihad, yani tenaşürü tamı sağlayınca mahmullerde zaten ittihat var idi. O zaman ittihadet el-mesail O zaman usul ilminin tahtında olan bütün mesail, ittihad etmiş oldu. Mesailin ittihadı, zorunlu olarak ilmin vahdetini gerektirir. Onun için diyor ki, fe el-ilmu darureten Zorunlu olarak ilimde ne olur? Tek olur. Burada iki ilimden vahis yapılamaz. Yani biri çıkıp şunu diyemez. Burada iki tane mevzu var ise, usul ilmeğin mevzu edille ve diyorsanız, o zaman siz burada tek ilimden değil, iki ilimden bahis yapıyorsunuz, artık bunu deme imkanı kalmamıştır. Yapmış olduğumuz yorumlar neticesinde. Peki, sadece bununla da bilmiyorum İkinci bir bölümü daha var bu. O da nedir? وَأَمَّا عَلَمُ تَعْضِدِ الْمَوْضُعِ عَلَى اِنْتِفَاءِ ذَالِكَ تَحْدِينَ bu takdirin nefk edilmesi üzerine binaen mevdu'un taattüt etmemesi. Ne demek bu? Biz dedik ki, Allah Hazret-i Takdir geride ne demiştik? Bütün mesailin bütün mahmulatı izafeti mahsuseye raci olacak diyoruz. Değil mi? İşte şimdi de diyor ki, mesailin bütün mahmulatı izafeti mahsuseye raci olmaması durumunda... Hala intifa-i takdir o demektir. Yani mesailin mahmulatının izafeti mahsuseye raci olmaması, yani o bütün mahmulatın izafeti mahsusede buluşup, cins itibarıyla vahdetinin sağlanmaması durumunda, ona binaen mevduğun birden fazla olamaması ki biz öyle söylüyoruz. Biz ne diyoruz? bir ilmin mevduğunun birden fazla olabilmesi için mahmullerinin yani o mevzuun o iki mevzuun veya üç dört her neyse onların avarızı zatiyetinin nerede buluşması lazım? Nerede ittihad etmesi lazım? izafeti mahsus eder. Eğer izafeti mahsusada bu mesainin mahmulatı ittihat edemiyorsa orada bu ilmin mevdu'u birden fazladır diyemezsiniz. Mutlaka birdir demeniz lazım. Hatta burada takdir, yani bir ilmin mesailinin mahmullerinin idafeti mahsuseye raci olmaması takdirine göre bir ilmin mahmullerinin idafeti mahsuseye raci olmaması iki şekilde olur. Bunu geçen derste söyledim. Meşela fıkıhta, fıkhın mevduğu nedir? Ef'al-ül mükellefiyyindir. avarız nedir? Avarız-ı zâtiyeşi vücub nedir? Bir bahâkera tahrimdir, hürmettir. Es-salâtu acibetün gibi. Oradaki avarız-ı dediğimiz vücub bir sıfattır ki mevduğ ile kaimdir. Mevduğ ile kaim olan bir sıfattır o. İzafe bile değildir. İzafetten maksat neydi zaten? İzafeti hübniyeydi. İzafeti hükmüye ne demek? İki şey arasında olan demek. Bedirle ve ahkam arasındaki o gibi mesela. Burada izafet dahi yoktur. İşte burada mahmulatın bir şeye, izafeti mahsusaya rücugu diye bir şey yoktur. O zaman madem ki fıkıhta böyle bir durum söz konusu değil, fıkıh, ilminin benzuu tek şeyden başka bir başkası olamaz. İki şey asla olamaz. Bir de kimde olmamıştır. Ef'ali mükellefindir diyoruz sadece. İkinci olarak da hani bir ilmin mesailinin mahmûlatının izafeti mahsuseye raci olmasının nefk edilmesi. İkinci olarak da şöyle düşünülebilir. Mantıkta olduğu gibi. Mantık neydi? Malumatı ı tasavvuriye ve malumatı ı tasdikiyenin meçhulat-ı tasavvuriye ve meçhulat-ı tasdikiyyeye ifalidir. Yani mantıkta da ne var? İzafe var. Bakınız İsa'yı diyorsunuz ve o İsa'yı nereye sıkıştırdınız? İki şeyin arasına sıkıştırdınız. Malumat-ı tasavvuriye, malumat e, tasdikiye. Bu Musil. Bir de ne var? Musa'nın İleyh var. Yani ulaştıran, bu malumat bizi ulaştırıyor. Nereye ulaştırıyor? Meçhulat-ı tasavvuriye ile meçhulat tasdikiyeye ulaştırıyor bizi. Bu da Musa'nın İleyh. Arada ne var? İsal, avarız-ı dediğimiz olur. Arada ne var? İsal var. Bu İsal, bizim usul ilminde olduğu gibi bu izafettir. İki şey arasında izafettir. Ama usul ilminde olduğu gibi değildir. Biraz su alabilir miyim? Çünkü usul ilminde ne vardı? Usul ilminde de edinme ve ahkam arasında bir nişbetten bahis yapıyorduk. Burada da neden bahis yapıyoruz mantıkta da? Musul ile Musal'un ileyh arasındaki... Sınar, be. Hocam bazen tansiyonum yok, sözü değil. Bu düşmek değil de çıkmak. Başını değil. Mantıkta Musul ile Musal'un ileyh arasındaki İhsan izafettir. Ama mahsusa değildir. Neden? Geçen versi söyledim. Mahsusa değildir şundan. Çünkü o İsa'li destekleyen, doyuran ne var? Sadece Musil'in avarızı zatiyesi var. musab lehin, yani meçhulat-ı tasdikiye veya tasavvur ı hiçbir destek yoktur İsa'la. Halbuki bizim konumuz olan usul ilmindeki edille ve ahkam arasındaki o izafeyi mahsusa, izafe dediğimiz o nispet nereden besleniyor? Hem edilleden doğan ıspat ona raci, hem de ahkamdan doğan neş'et eden subut ona raci. Yani iki tarafından da besleniyor. Böyle olursa izafeye mahsusa derler. Böyle olmazsa izafeye mahsusa demezler bir... İkincisi, böyle olmayan işte mantık gibi ilimde mahmûlat dediğimiz şeyler İsa'la raci doğru ama bu mahmûlat sadece Musil'den doğan mahmulattır. Musa'nın ileyhim burada hiçbir teşhiri yoktur. Böyle olunca o zaman ne oluyor? O zaman yine intifa gerçekleşiyor. Ne intifası? Mahmulatın, bir ilmin mesailinin mahmulatının izafe değil, İzafe-i Mahsuse'ye olması netlenilmiş olur gene. İşte gerek fıkıh ilminde, gerek de mantık ilminde Mesailin Mahmulatı İzafe-i Mahsuse'ye raci olmamıştır. Böyle olunca... Ve ma adamu tatbi bil etmez. Tatip etmemesi hangi neye binaen? Ala intifa'i zalika takdir. Bu takdirin işte mesailin bütün mesailinin mahmulatının izafiy-i mahsuseye raci olmasının olmaması nece bilmesine binaen mevzuun ademi tatbüdü. Birden fazla olmaması. Evet. Niyedir? hesabit yani bu da sabit. Niye? Yani bu çünkü lev taat dede. Eğer mevzu taatluk edecek olursa, aleyhi bina en aleyhi bina en ala intifai derken takdir, bu takdirin yani mahmulatın o ilmi mahmûlatının i maksusaya raji olmasının net edilmesine bina Buna rağmen yine de mevzu taatluk edecek olursa imma üç şekilden biriyle tatgüt edecektir. feimmâ enyetâdde de ya bu mevzu tatgüt edecek yani birden fazla olacak nasıl? bila iştirakî ha ha dedi, birden fazla olan mevzular o birden fazla olan mevzuların iştirakî olmaksızın nerede diye camî bir cami'de iştirakları olmaksızın o ilmin mevzu tatgüt edecek birden fazla olacak böyle bir şey olamaz. Nedenini söyleyeceğiz. Ya böyle olacak? E yahut da biştirak-i ha veyahut da etki dediğimiz o mevzular iki, üç, dört her ne ise bunlar müşterek olacaklar. Nerede? Fi cami'in zatil Bir zati cami'de müşterek olacaklar. Zati cami ne demektir? Bugünkü dersin içerisinde olduğu için ikinci şema onunla ilgilidir. Onu da anlatacağız. Ev aradı gün veyahut olan bir camide müşterek olacaklar. El birincisi yani bir camide o mevzuların birden fazla olan mevzuların iştiraki olmaksızın tahtüdün gerçekleşmesi, yani bir ilmin mevzunun iki veya daha fazla şey olması, batılın bir icma. Bu icma ile nedir? Batıldır. Neden? Çünkü bir şeyde ittihat gerçekleşmiyorsa ki o şeyin ne olması gerekiyor? Hem de izahat-ı mahsusa olması gerekiyor. Birden fazla mevzudan vakit yapıyorsanız bir ilimde, o zaman nerede ittihat olması gerekiyor? İzafeti mahsusada da ittihat olması şarttır. Çünkü izahat mahsusada da ittihat olduğu zaman da o izaheye mahsulsa o ilmin mesailinin bütün mahmulatını cemettiği gibi o ilmin iki veya daha fazla olan mevzuları arasında da tenasuhu tam sağlıyor. Eğer o tenasubu tam sağlanmayacak olursa o zaman araya ihtilaf girer. Yani o ilmin mevzuları arasında ihtilaf var demektir adem-i tenasup. İhtilaf olursa ne olur? Her mevzu ile bağlantılı olan mahmulden oluşan mesele o mevzu'a ait bir ilim olur. Diğer mevzu ile bağlantılı olan mevzu ile ortaya çıkan mesele başka bir ilim olur. Eğer üç tane ise mevzular, üç tane ilim, ayrı ilim meydana gelir. İlmin vahdetinden bahsedemezsiniz o zaman. Bu, eğer iştirak etmiyorlarsa bir camiyede batıldır. Çünkü mevzular arasında, çünkü bu iştirak neyi sağlıyordu? Mevzular arasında tenasib tam mı sağlıyordu. tenasib tam sağlanınca, mahmulat arasında da bu zaten olacaktır o olunca zorunlu olarak. Mevzular arasında, tenasib tam sağlandığı yerde, hani biraz önce hiç değinmedi bile ona dediğim, İzmir'i itiraz olarak ciddiyetliyorum ama gerek de yoktur dediği mahmulatın ittihadından mahde bile gerek yok. Neden? Çünkü eğer mevzular bir ilimde iki tane ise ve bu ikisi arasında tenasib tam var ise mahmuller zaten nedir? i̇zat ı mahsuseye râci demektir. Bu kesin böyledir. Bunun aksi düşünülemez. İşte si tutar da ilmin mevzulu ikidir, hem de bu mevzuların hiçbir şeyde bir camiada istirafi yoktur dediniz mi? Mevzular arasındaki tenasubu kopardınız demek. Mevzular arasında tenasubun kopmasıyla mahmuller arasında bağlantı da kopmuştur. Dolayısıyla her mevzu ile bir mahmul buluşuyorsa ayrı bir ilim. Öteki mevzu ile bir mahmul buluşuyorsa o da ayrı bir ilim olur. Tek ilimden bahis yapılamaz. Bu açık zaten. Ancak ikincisi oldukça karmaşık. İkincisi dediğimiz hangisi? Üç şey söylediğim. Ya mevzu tahdid ediyor, yani mesaihin mahmulatı, izafeti maksuseye râci olmadığı bir yerde mevzu iki veya daha fazla şeydir dediğiniz zaman, bunu diyebilmek için üç şeyden birini söylemeniz lazım. Birisi, ya bunlar bir camiade istirak etmiyorlar diyeceksiniz ki, o zaman mevzular arasında tenasip olamamıştır, o zaman siz nereden vahit yapamazsınız? mevzuun taatüründen vahit yapamazsınız. Yanlıştır mı? Ya da diyeceksiniz ki, ya da diyeceksiniz ki, bu ilmin mevzuları bir zati olan cami'de cem cami. Orada toplanmıştır, bir cami var burada diyeceksiniz. Onu dediğimiz zaman, o cami'nin bizzat kendisi zaten ilmin mevzu olacak. O zaman zaten ilmin mavduğu tek. Sizin konunuz neydi? Karşı tarafın görüşü neydi? Yahu il, bu ilimdeki mesailin mahmulleri zâfeyi mahsusaya raci olmasa da mevzuları birden fazla olabilir iddiası değil miydi bu? E, o zaman diyoruz ki bir yahut iştirak olmayacak ki o olmuyor zaten. Onu şöyle diyelim. Veyahut da bir zatide iştirak olacak. Zatide iştirak olduğu zaman da cevap olarak diyeceğiz ki o zatîde, işte biraz önce biraz sonra anlatacağım konuşamada. Zatîde iştirak oldu mu, o zatîde müşterek olan nev'ileri, kendileri bu ilmin mevdu değil. Ya o zatîde cem olan, yani o cinsin bizzat kendisi ilmin mevduudur. Ki o da tek şeydir zaten, bizim iddiamız da o. İttihat var, ne yok yani burada? Mevzuların birden fazla olması yoktur. Lahirde öyle bir görüntü var. Ama gerçekte onlar bir cinste toplanıyorlar. O cins dediğimiz şey zaten ilminleşidir neşidir, olur ve o da tek şeydir. O zaman takip gene olmadı. Arabi meselesi yarının dersi olduğu için ona girmiyorum. Ama zati bugünün idi meselesi, ona kısaca bir gir. Şimdi, dedik ki, ya bir zati de bu birden fazla olan mevzular müşterek olacak. Ne demektir? Ne demektir? Zati cami. Cami olan, o zati olan cami ne demek? Mantıkta biliyorsunuz bir zatiyat var, bir araziyat var. Zatiyat dediğimiz tarihlerdeki cins fasıl nev'dir. Araziyat dediğimiz hassa ve aradıl andır. Dolayısıyla buradaki zati ifadesiyle kastettiği nedir? Cins ve nevr. Yani tasla girmiyor. Ama cins de nevr. Onun için tahtaya bakarsanız, orada bir şema var. Orada hani el-iştirak-ı iştirak. Ne fası olur? Ya cinste iştirak olarak olur veya nerede iştirak olarak olur. Cinste olana mesela hem dese geometri Ona bahis yapacak şimdi burada. Geometrinin mevzu'u nedir? Geometrinin mevzu'u miktarı mutlaktır. Miktar! Ama öyle diyorlar. Gerçekte odur. Ama ne diyorlar? Geometrinin mevzu'u üç şeydir. Hat, fatı, cismi talimidir diyorlar. Aslında bu hat, fatı ve cismi talimiyi daha önce anlatmıştım. Ama gene anlatacağım, üşemeyeceğim ben hat, sapıh ve cizmi talimidir diyorlar geometrinin nesi? Mevdu. Zaten bu söylenenden mevdu bir şeydir Hem de ne yoktur burada? İdâf-i mahsusada mahmulatın buluşması da yoktur. Ona aldanarak bazıları diyorlar ki bir ilmin mesailinin mahmulleri idâf-i mahsusaya râci olmasa da tut edebilir, birden fazla olabilir. <gülüyor> Öyle ki yani bu hendese'deki, geometrideki mevzu'la ilgili bunu düşününce böyle bir sonuca varabilir kişi. Ama muhakkık olanlar bunu derinlemesine inceleyince aslında mevzu'un üç şey değil, tek şey olduğunu görüyorlar. Nedir o? Tabii şunu da söylemek lazım. Hendese ilminin yani geometri'nin mevzuu üç şeydir diyenler, hat sapıt cismi talimidir diyenler hakikaten bu söylenmiştir. Kitaplara da böyle geçmiştir. Ki biz diyoruz ki geometri'nin mevzuu miktardır. Miktar mutlak diyecek burada. miktarı amdır. O miktardır. E o işe öyle deselerdi neden bunu tuttular da üç şey gibi gösterip zihinleri karıştırdılar? Onun da gerekçesini söyleyecek. Yoksa geometrinin mevduğu üç şeydir dediler ama maksatları nedir burada? Burada bir maksatları var. Bunu diyenler çok iyi biliyorlar ki geometrinin mevduğu tek şeydir. Niye? Çünkü geometride yani o bilimde mahmûlat nereye raci değil? Hidafeti mahsuseye raci değil. Ya nedir? Aynen fıkıhta olduğu gibi bir şey yani mevzu ile kaim olan sıfat konumundadır. İzafet bile değil. Biraz sonra ispat edeceğiz. İnşallah. Burada da miktar dedik. Ya cinste olur, zati olan iştirak, iştiraki zati ya cinste olur, işte miktar cinstir. Bu cinsin altında ne var? Üç tane nev'i var. Nedir onlar? Hat, satı cismi talihidir. Hat, satı cismi talihidir. Bunu böyle alınız iştirak, ya böyle olacaktır. Veyahut da iştirak nasıl olacaktır? Nevh'de olacaktır. Yani dâfi iştirak veya da nevde olacaktır. Mesela insan nevh'dir. O insanın tahtında Rumi var, Habeşi var, Hindi var, değil Hintlisi de var, Rum olanı da var, Habeşli olanı da var. Onun tahtında bunlar, Nev'in tahtında. Şimdi siz deseniz ki, bir ilim var. O ilimde, neden vahit yapılıyor o ilmin ne? Rumi, Habeşi, Hindi. Mevzu üçtür deseniz aslında mevzu tektir. Nedir o? İnsan veya biri çıkıp de diyecek ki hem deşe, yani geumet bilminin mevzu hattır, satıstır, hiçbir talimidir, üç şeydir demek istiyor. Hayır üç şey değildir. Nedir ya? Tek şeydir. O da nedir? Miktarı mutlaktır. Dolayısıyla gene başa dönüyoruz. Eğer bir ilmin mesailinin mahmulleri idabî maksusaya dönmüyorsa ona raci olmuyorsa o ilimde mevdu birden fazla olamaz. Sizin burada birden fazladır de demeniz mes'eleyi tahkik etmemenizden kaynaklanıyor. Eğer mes'eleyi tahkik etseydiniz hendeşe ilminde de mevduun sadece miktarı mutlak olarak olduğunu görecektiniz. Öyle olduğu halde o hendeşe ilminin mevduğu üç şeydir demelerindeki maksadı da anlayacaktınız. O maksat nedir? Ona biraz sonra gireceğiz. O da bizi felsefenin başka bir alanına taşıyacak. Allah hepimize sabır ver. Hı -hı. Kanka, kan maşıktır Peki. Peki. Ve kedeki tanı ve talitu, indir muhakkiki, muhakkiki'ne göre ikinci de, üçüncü de nedir bunların? Batıldır. Batıldır derken, buraya işaret edeceğim. İkinci evet. derken ne demek istiyor? Bir zati camiyede o mevzuların müşterek olması, zati camiyede mevzuların müşterek olması batıldır derken, bu batıl değil ha, batım olan. Zaki cami'de mevzular müşterek olduğu zaman ilmin mevzu onun taakdüt ettiğini söylemek batıldır. Yoksa kendisi batıl değil, kendisi oluyor zaten. Yani mevzular o üç şey miktarda zaten ne oluyor? ne oluyor. Batıl dediğimiz bizim hangisidir? Böyle bir durumda mevzu taakdüt ediyor birden fazladır demek batıldır. Aynı şekilde arazide de durum odur. O yarınki dersinizdir yalnız. اَنَّ Muhakkikin, اَمَّا ثَانِي ikincisi yani zâti câmi'de mevzuların zâti câmi'de iştirak etmesi durumunda ilmin mevzunun birden fazla olmasının batıl oluşu niyedir? o da sabittir. Neden? اَنَّ الْاُمُورَ الْمُتَعَدِّدِدَةَ çünkü birden fazla olan işler birden fazla olan işler Misali o vereceği için, bu hendeşeden vereceği için neydi onlar? Hat, hatı, cismi salimi. Birden fazla olan şey bunlar değil mi? Bu birden fazla olan şeyler, bize tereket, ortak oldukları zamanda, iştirak ettikleri zamanda, neredeyse? Cami'in dâti'in miktarda. Cami'in dâti bunlara göre nedir? O miktardır. Miktarı mutlak diyordum ya. Orada iştirak ettikleri zamanda, Kâle'l-navduğru fil hakikati. Gerçekte ilmin mavzuğu olur. Ne olur? Zalikel cami'ah. O cem edici, miktar olur. O da tek şeydir. Dolayısıyla taakküpten bahis yapamazsınız demek istiyor. Kemâ kâle İbn-i Zaten İbn-i girdi mi bir yere, oraya felsefe gelecektir zorunlu olarak. Alanı o. i̇bn diyor ki, onun nerede diyor ki şifa. Şifa kitabında İbn-i diyor ki, ne diyor? İnne teşkilat-ı mebfusun anha fi'l-hendeseti. Geometri'de, geometri biliminde mebfusun anha olan yani mahmul olan demektir. Geometri biliminin mesailinde mahmul olan demektir. Ne teşkilat, şekiller, müşekkelat yani şekillenmiş olan şeyler. Nedir onlar? Şöyleyor zaten. Nedir onlar? Bine tesbis, üçgendir. Ve terbi'h, dörtgendir. Ve tahmis, beşgendir. Ve tesbis, altıgendir. Geometrideki şekiller bunlardır zaten. Üçgenden başlar, altıgende biter. Yukarısı yok ha, burada biter geometride bu. Bunlar nedir bunlar? Bunlar için diyor ki, <gülüyor> Demek ki geometri biliminde üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen dediğimiz şeyler o ilmin neşe olacak meşailinde mahmulat olacak avar uzatiyeçidir bunlar mevzul bu nedir ki o metrinin ya hat fakuh cizmi talimi neydi o bir daha işarete direkt söyleyelim paslayıp kullanamıyorum ilimle yapayım onu bir nokta düşünün o nokta ne olsun cüz ülleti la bölünemeyen bir cüz atom deniyorum ona şu anda o cüzrü şuraya koyuyorum. Onun yanına hemen bir iğne bir tane daha cüzrüledi layete ceza koyuyorum. Bunlar ne oldu? Bu oldu hat. Çizgi. Bu sadece böyle bölünür. Şöyleşine bölünmez. Niye? Şöyleşine bölünebilmesi için ne olması gerekiyor? Yani aslında iki şekil söyleyeyim. Şimdi cüzrüledi layete ceza bir nokta yanına bir nokta daha koyduğum zaman da tam bir yine ne oldu? Hat. Hat sadece böyle kesilir. Şöyle kesilmez, böyle de kesilmez. Hani ekmek gibi de kesilmez. Ekmek gibi bir tarafı aşağıda kalıyor, bir tarafı yukarıda. Öyle de kesilmez. Hat bu. Sadece birisine kesilir. Eğer bu iki noktanın altına iki tane daha cüzdürleci lan yetecezda alttan bitiştirecek olursanız, satır oluşur. Satıh böyle de kesilir, böyle de kesilir ama ekmek gibi kesilmez. Ekmek gibi ancak cismi kesilir. Eğer tutar dört tane daha yüzüllezi la yetecez zayı bu dört noktanın üzerine oturursa, oturtursanız cismi talihimin gerçekleşir. Onu böyle de kesersiniz, şöyle de kesersiniz, ortadan da kesersiniz. Bunun adı geometri de küptür. Küpt derler bunlar. Cismi, yani, cismi talihimin. İşte geometrinin mevzu'u hakikaten hat, hatı ve cismi talimdir. Ancak bu üçü nedir Bu üçü nerede toplanıyor? Bu üçü miktarı mutlakta toplanıyor. O miktar aandır yani. hepsini kapsıyor. Bütün şekilleri kapsıyor geometride. İşte o aslında geometrinin neşidir? Mevzu'udur diyoruz biz. İbn-i ne diyor? İşte bu teşkilat. Yani, şekillenmiş şeyler. El-Mekbus kendisinden bahis yapılan şekil ge'umetide. minet tesbih, ve terbi'h, ve tahmin ve tesbih. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen. Bonah vizalik. Ve bunun benceli dairedir ve diğer şekillerdir geometride. lemma kânet umuran tahyiliyeten. İşte şimdi, felsefeye girmiş oldu. Bunlar nedir diyor? Bunlar takyili işlerdir. Yani hendese'deki mesailin mahmulünü oluşturan şu avarız-ı dediğimiz üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen ve diğer şekiller nedir? Umuru tahyiliyedir. Umuru takyiliye ne demektir? Şimdi umuru tahyiliyeyi anlamak için havası bafı neden bahsetmek lazım? Çünkü hayal havası batıneden. Hani insanın bir hissedicileri var. Bir zahirde hissediciler var görmek gibi. Görürsünüz, gör, görüyorsunuz onu algıladınız, gördünüz, algıladınız da demiyorum. Gördünüz, hissettiniz. Hiç yani sizde bir bilgi yok. Veya hutt da kulağınızla işittiniz. Veya burnunuzda ne yaptınız? Kokladınız. Veya ağzınızla tattınız. Veya elinizle dokundunuz. Bu beş şeye havası zahire denir. Bir de havası batı ne var? Onlar da beş tanedir. O nasıl tanımlanır? O da şöyle tanımlanır. Beyin içerisinde üç tane boşluk vardır. Bu üç boşluk maalesef tahili anlatabilmem için bunu söylemem lazım. Bunu söylemezsem umuru tahiliye diye bir şey işte işim olarak geçersiniz onu. Ama hakikatin anlamazsınız. Hakikatin anlamak için de bunları anlatmak lazım. Bir hitti müşterek var, iki hayal var, üç mütasarrufa var, dört beyin var, beş hafıza var. Hitti müşterek o beyindeki üç boşluğun en önünde olandır. Onun arkasında hayal vardır. O ondan sonra gelen mütasarrufadır. Ondan sonra gelen vehimdir, ondan sonra gelen de hafızadır. Ne demek bu? Kısaca, en azından bizim bölümü, tahil bölümünün ilgilendirini söyleyeceğiz en azından. Hiddi müşterek demek, ister harikte var olan bir şey olsun, isterse harikte var olmayan bir şey olsun. Mesela, şu an biz İmam-ı Azam gördük mü? Görmedik. Ama, onu hayalimizde İmam azamı canlandırabilir miyiz? Bir şekil ona verebilir miyiz? Verebiliriz. Ama görmedik onu bakın. O haricte var diye ama biz görmedik. Bizim için haricte yok gibi. İster haricte olsun bir şey, ister hariçte olmasın. Onun ilk algılanışı hissi müşterektir. Müşterek sebebi de nedir biliyor musunuz? Bütün insanlarda böyledir de onun için. Bütün insanlarda ortak. Buna hissi müşterektir diyor. İlk algılama. Mesela ben şu kitaba baktığım zaman da bunun şekli benim zihnime hemen intikal ediyor. Ya önümde hakikaten bir madde var veya madde olmasa da ben ne yapıyorum? Bir şekil çiziyorum kafamda. O hemen zihne intikal ediyor. O ilk algılamanın adı hissi müşterektir. O ilk algılamadan sonra bu algılanan suretler ve şekiller Nereye aktarılır? Depoya aktarılır. O deponun adı da hayaldir. O deponun adı nedir? Hayaldir. Bir de ne vardır? Mutasarrıfa var. O mutasarrıfayı tutuyor. Çünkü onu biraz sonra kullanacağız. Adı üzerinde tasarruf eder. Ondan sonra vehim ve o vehimden sonra da ne geliyor demiştik? Hafıza geliyor demiştik. Vehim de aynı şekilde algılar ve nerede depo eder onu? Hafıza da depo eder onu. O tarafına girmeyeceğim. Çünkü bu tahyili o taraf ilgilendirmiyor. Tahyili ilgilendiren hepsi müşterek ile ister hariçte var olsun, ister var olmasın şeklin ilk zihne ilk algılanması. Hissi müşterek. Daha iyi anlamanız için size bir misal vereyim. Hepinizde cep telefonu var. Kamerayla çekim yapıyor. Bir çekim yaptığınız anda resmin alınması var. Bir de onu hafıza kartı var. Oraya aktarmanız var o ilk alınan hitti müşterek ol, olur, hafıza kartına onu atmak, depolamak ise ne olur? Hayal dediğimiz olur. Çünkü hayal o hitti müşterekin nesidir Algıladığı şeylerin depolandığı yerdir. Yani. Daha sonra siz o şekilleri ne yapıyorsunuz? Terkibe çevirebiliyorsunuz. Yani şöyle diyeyim, tasarrufa vardı ya o mutasarrufa rehmi kullanarak hayal deposuna daha önceden sizin attığınız tek tek şekilleri birleştirerek ortaya bir şekil getiriyorsa bunun adı taklidiz. İşte geometrideki üçgen olsun, dörtgen olsun, beşgen olsun aslında siz zihninize şunu da söyleyeyim, geometride şekil, geometrideki şekillerin haricte varlığı yoktur. Ya siz sadece... Karışken e, sizin zihninize intikal eden ne oluyor? Sadece hat oluyor. Ha çizgi oluyor. Onu siz ilk algılıyorsunuz bir çizgiyi, onda onda hayal ediyorsunuz daha doğrusu. Ha, i̇lk algılıyorsunuz his, hissi müşterek, o algıladığınız çizgiyi hayal deposuna atılıyor. Daha sonra mutasarrıfa dediğimiz beyindeki, o üçüncü kademedeki mutasarrıfa, vehim ile devreye girerek ona Ne yapıyor? o çizgileri birleştirerek üç tanesini birleştirip size üçgeni çıkarıyor. Dört taneyi birleştirip dörtgeni çıkarıyor. Beş tane evinin beşgeni altıgeni bunları çıkarıyor. İşte mutasarrufanın vehimle, vehmi kullanarak hayal deposundan ortaya çıkardığı şekillere umuru takhiliye denir. Hem de şere, Umuru takhiliye bu demektir. ya Lamatamet işte üçgendir, dörtgendir, beşgendir, altıgendir. Bunlar umurum takyili yeten, tahlili işler olunca halbuki ve miktarı dikkat edelim buraya. Halbuki miktar hangi miktar? Miktarı mutlak diyorduk ya. Hani hendecinin asıl mevzu olan bu satında, e, hattın, satın nedisbi taliminin birleşmiş olduğu dazi dediğimiz miktar var ya, halbuki o miktar el mutlak mutlak miktar ellezi huve mevdu'ul hendese de senin mevdu olan bu mutlak miktar nedir? manen cinsi gün, cinsi bir manadır. Yani ba'idun anil hayali hayalden uzaktır. Neden? Çünkü bütün cinsi manalar ancak akıl ile idrak edilir bu kuraldır. Bütün cinsi manalar neyle idrak edilebilir? Akıl ile idrak edilebilir. Hani biraz önce demiştim ya, hendese ilminin mevzu'u üç şeydir diyenler, gerçekten üç şeydir düşüncesiyle bunu söylemiyorlar. Ya, tek şeydir ama o tek şeyin altında üç şey var. Bunu kastederek söylüyorlar. Yani cinsdir. o da miktardır, miktar mutlaktır. Altında üç şey var. Bunu kastederek söylüyorlar, üç şeydir. Yoksa tek şeydir. Onu biliyor. Onu bildikleri halde neden tutup bu kargaşaya sebep olmaktansa hem dese ilminin mevzu o miktarı mutlaktır deselerdi ya, niye bu üç taneye indiler? Bu üç taneye inmelerinin sebebi aslında şimdi söylenmiş oldu. Ki biraz sonra daha da tasarlayacak. Nasıl söylendiysiniz? Yahu bu hendese ilminde üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen umuru takliliyedir. Umuru takliliyedir. Halbuki miktar dediğimiz şey umuru takliliyeden değildir. Ne değildir? Umuru takliliyeden değildir. Nedir ya? Akli. Hani ma'nayn kincidun ba'itun alil hayal derken, mana yakincided hayalden uzaktır derken ne demek istiyor bize? Aklidir demek. Şu raqılla bilinir demek istiyor bu. Şimdi burada şunu devreye sokmamız lazımdır. Biraz sonra onu sokacak devreye ona bir başlık olsun bu da. Haza musallasun. Bu üçgendir diyorum ben. Haza murabba'un. Gidin yani. Bu üçgendir diyorum. Bu nedir bu? Geometride bir şekil. Hâdâ mutellellûh. Şimdi bu meseleyi, bu bir iddia, müddea, bunu ispat etmem lazım. Ispat için ne getirmem lazım? Tabii ki delil getirmem lazım. Delili getirirken de ilminin mevdu'u miktardır diyecek olsam sadece böyle diyecek olsam delili oradan getireceğim ben. Ne diyeceğim? لِأَنَّهُ <gülüyor> مِقْدَارٌ وَكُلُّ مِكْدَارِينَ لَاٰخِرِهِ مُتَلَّثٌ هَذَا مُتَلَّثٌ diyeceğim. Yani delili nereden getirmeye çalışacağım ben o zaman? Eğer mevzu miktardır dersen miktardan getireceğim. <gülüyor> Eğer mevzu miktardır demez de, hat veya hiçbir ta talimidir dersem هَذَا مُتَلَّثٌ bu üçkendir dediğim zamanda da niye? لِأَنَّهُ خُتُوتٌ سَلَاسَتٌ böyle diyeceğim. Kullu hututin selasetin müşekkelun, haza müşekkelun. Böyle gideceğim. Şimdi hendese ilminin mevzu'u, miktar denemelerinin sebebi ki odur aslında üç şeydir demelerinin sebebi bu illetlendirmede hani bu üçkendir diyorum ya onun illetini getirmede eğer siz hayali olan, tahmini olan bir şeye illeti Tahili olmayan bir şeyden getirecek olursanız bu taminin zihnine kolay kolay girmez. Eğer tahili olan veya tahiliyet, tahili demeyeyim ben gene. Çünkü halk sapızdaki hiçbir tahili tahili değildir. Ama ne olması itibariyle hayale cinsden çok daha yakındır. İşte sırf bunun için hendese ilminin melhu nedir demişler. Bu üç şeydir demişler. Ne var demişler? Yoksa gerçekten miktardır. Onu onlar da biliyorlar. İşte şimdi o konuya giriyoruz. Bakınız ne diyor El miktar, <gülüyor> halüküm miktar, el mutlak mutlak miktar. Elleki olan doğun hân desa, hân olan mutlak miktar. Manen dünçiyün, dünçiy bir manadır. Bahiyun anin hayali, hayalden uzaktır. Çünkü o ancak akıl ile idrak ediliyor. Ve idrakul burhan delili idrak etme. Delil idrak ne demek? Biraz önce dedim ya. Hem de size bir meşale koyuyorum. Hadamard'mış ekelim bu işkendir diyorum. ''Ispat et. İşte şimdi ortaya bir delil koyacaksın. Sizin kitabınızda şöyle bir ifade var. İdratul burhanda tasbiqul mukaddimati diyecektir. Evet öyle bir. Çünkü siz delil dediğiniz şey zaten neydi? Kıyas. İki mukaddimeden oluşuyor. Biri suğra, biri kübra. O suğradaki tasdik, kübradaki tasdik demektir bu. İdrakül burhan. O delilin tasdik idrakı. Ne üzere getirilen delil? Alâ luhûk el umûr işlerin, tahili iş dediğimiz neydi? Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen. Onların lahip olması. Neye lahip olması? Nilmanel cinciyi, cinci manaya. Cinci mana neydi? Miktar. İkinci mana neydi? Miktar. Bu miktara tahliyili olan o işlerin yani üçgen, dörtgen, beşgenin luhuku, o mana cinti kel hayal hayalden uzak olan mana-i bu tahliyili olan umurun lahik olması üzerine getirilen delili idrak etme son derece gibi son derece nedir diyor? Müşkildir. Yani siz tahyili olan bir şeyden bahis yapacaksınız. Yani onu mahmud yapacaksınız. Onu ispat ederken tahyilden tamamen çıkacaksınız. İşte bu ispat ne olur? Çok zor bir ispat olur. Ama en azından cinsten nev'e inlerseniz, Yani hende şey minin, o miktarı mutlaktır cinsinden neva, Yani nev dediğimiz neydi? Üç şey o üç şeye iderseniz o zaman tahdile yakın olana inmiş olursunuz ve o delili idrak etmekte de kolaylaşır. Ona geliyor şimdi. وَالَلْخُوْقِهَا <gülüyor> Bu, geometrik şekillerin üçgen, dörtgen, beşgen, ki bunlar neydi? Avarızı zatiyyeydi ha, mesailinde mahmul idi, Azam-ı Şekkelin onun için söylüyor. وَالَلْخُوْقِهَا <gülüyor> لِلْنَوْعِيَاتِ نَوْقِيَاتَ لْخُوْقُ Luhuku binaen ala ennel nev'a akrabu minel cinsi hayal. Şuna binaen ki nev'in hayale yakınlığı cinsten daha fazla olması üzerine binaen bu ne yap dediğimiz yani üç şey, hat, satı, hiçbir talimi. Bunlara luhuku nedir? Eshelu, daha kolaydır. Alel zihne daha kolay. İşte ta gerideki lan makânet umuran takdimi yeten oradaki lanmanın cevabı şimdi geldi. Böyle olunca akamu ikame ettiler koydular. Neyi? Enva'ı mevdu'u hendeşeti. Hendeşenin mevdu olan miktarın nevbileri olan üç şeyi, yani had satıh ve cismi talimi koydular. Nereye koydular? Mukame i ha, Hendeşenin mevdu olan miktarın yerine sırf bundan dolayı koydular bunu. Ve kalu edediler ki, mevdu'u ha. وَهَنْدَسَلِمْ مَوْضُقُ الْحَبْتُ وَالْصَبْحُ وَالْجِشْمُ الْتَعْلِيمِيُ Mavduğu budur. Mahmulü nedir? havarız şöyle bir üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen. Niye bunu yaptılar? تَسْحِيلًا emrin الْاِسْتِقْلَالِ Delil getirme işini kolaylaştırmak için bunu yaptılar. Neye delil getirme? Biraz önce dediğim ya, bir mesele ortaya koyuyorsunuz. Azam-ı bu üçgende diyorsanız ispat etmeyecekler size. Ispatını tutar da, Cinsten miktardan yapacak olursanız bunun zihne gelme işi nedir çok zordur. Ama tutar da o cinsin tahtındaki nev'den yaparsanız o hayale daha yakındır. Cins hayali çok uzaktır. Ama cinsin tahtındaki nev hayale daha yakındır. Oh işte onu, o kolaylığı, delil getirme kolaylığını sağlamak için bunu yapmışlardır. Yoksa hendese ilminin mevzu'u tek, o da miktardır. Velhamdülillâhi rabbil Bugün bu derste yetinelim. Üstadınızda yarın inşallah fıkırdan çok okurum. İlim biraz, Kendime o kadar bir sefer veriyorum. Rica Canım sizin varlığınız bize kuvvet veriyor. Bakın.